Cuma namazını tek başımıza yalnız bir şekilde kılabilir miyiz demişler. Cuma namazı cemaat namazıdır. Yalnız başına bir kimse Cuma namazını kılamaz.